Dokuzuncu söz... Bismillahirrahmanirrahim... Fesubhanollahi haynatumsun ve haynatusbihun... Ve lehu'lhamdu fissemavati vel ard... Ve aşiyyan ve haynatuzhirun... Akşama erdiğinizde... Ve sabaha kavuştuğunuzda... Allah'ı tesbih edin... Göklerde ve yerde olanların... Hamd ve senası ona mahsustur... Gündüzün sonuna doğru... Ve öğle vaktine erişince de... Allah'ı tesbih edip namaz kılın... Ey birader... Benden namazın şu muayyen beş vakte hikmet-i taksisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf ilahinin aynası ve o tasarruf içinde ihsanatı ı i ilahiyenin birer mâkesi olduğundan Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim, vahatsız nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emin edilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fahmetmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Birinci nükte, namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen, subhanallah deyip takdis etmek, hem kemaline karşı lafzen ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek Hem cemaline karşı Kalben ve lisanen Ve bedenen elhamdülillah deyip Şükretmektir Demek tesbih ve tekbir ve hamd Namazın çekirdekleri hükmündedirler Ondandır ki namazın Harekat ve eskarında bu üç şey Her tarafında bulunuyorlar Hem ondandır ki namazdan sonra Namazın manasını tekip ve takviye için Şu kelimat mübareke 33 defa tekrar edilir. Namazın manası... ...şu müzmel hülasalarla... ...teikit edilir. İkinci müddet... ...ibadetin manası şudur ki... dergah ı ilahide alt, ...kendi kusurunu ve az ve fakrını görüp... ...kemal-i rububiyetin... ...ve kudret-i samadaniyenin... ...ve rahmet ilahiyenin önünde... ...hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani rububiyetin satanatı ...nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister rububiyetin kutsiyeti paklığı dahi ister ki abd kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbinin bütün nekaisten pak ve müberra ve ehli i dalaletin efkar-ı münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile subhanallah ile ilan etsin. Hem de rububiyetin kemal-i kudreti dahi ister ki abd kendi zaafını ve mahlukatın aczini görmekle kudret-i azameti asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip fuzur ile yüka gidip ona iltica ve tevekkül etsin. Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın farklı ve ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla izhar ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile ve elhamdülillah ile ilan etsin. Demek namazın efal ve akvali bu manaları tazammun ediyor ve bunlar için taraf ilahiden vaz edilmişler. Üçüncünük nasıl ki insan şu âlem-i kebirin bir misal-i ve Fatiha-i şerife şu Kur'an-ı azim-üşşan'ın bir timsal-i medveridir. Namaz dahi bütün ibadatın enva-ını şamil bir fihriste-i nuraniyedir. Ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerini işaret eden bir haritayı kutsiyedir. Dördüncün nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saad-ı kübrası olan şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz devranı, ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakatı ömrü insan ve günleri sayan edvarı ömrü alem birbirine bakarlar, birbirinin misanidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar. Mesela fecir zamanı, Tulu'a kadar evveli bahar zamanına hem insanın rahm düştüğü avanına hem semavat arzun altı gün kırkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatırlar. Ve onlardaki şu ı ilahiyeyi ihtar eder. Zuhur zamanı ise yaz mevsiminin ortasına hem gençlik kemaline hem ömrü dünyadaki hırkat insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve füyuzat nimeti hatırlatır. Asır zamanı ise yüz mevsimine hem ihtiyarlık vaktine hem ahir zaman peygamberinin aleyhissalatü vesselam asr saadetine benzer. Ve onlardaki şuunat-ı ilahiyeyi ve in'amat-ı rahmaniyeyi ihtar eder. Mahrib zamanı ise, yüz mevsiminin ahirinde, pek çok mahlukatın grubunu, hem insanın vefatını, hem dünyanın kıyamet iktidasındaki harabiyetini ihtar ile, tecelliyat-ı celaliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikat eder. İsa vakti ise, âlem-i zulümat neher aleminin bütün asarını Siyah kefeniyle seft etmesini, hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş insanın baki asarı dahi vefat edip misyan perdesi altına girmesini, hem budan imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile, Hıhâr-ı Zülcelal'in ilan eder. Gece vakti ise hem kışı hem kabri hem alem-i berzahı ifham ile, ruh beşer, rahmeti rahmana ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede tehecik ise tabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder. Ve bütün bu inkılavat içinde Cenab-ı münim Hakiki'nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile ne derece hamd ve senaya müstahak olduğunu ilan eder. İkinci sabah ise sabahı haşi ihtar eder. Evet şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve nazım ve kat'i ise, haşin sabahı da berzahın baharı da o kat'iyettedir. Demek bu beş vaktin her biri bir mühim inkılap başı oldu ve büyük inkılapları ihtar ettiği gibi kudret-i semadaniyenin tasavvufatı aziniyyeniyyen işaretiyle hem senevi hem asri hem dehrî kudretin mucizatını ve rahmetin hedayasını hatırlatır. Demek asıl vazife-i fıtrat ve esası ubudiyet ve kat'i borç olan farzamaz şu vakitlerde layıktır ve ensektir. Beşinci nükle. insan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet acizdir, halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir, halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir, hem tembel ve iktidarsızdır, halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır, hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir, halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı, mükemadiyen onu incitiyor, hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor, halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. İşte bu vaziyette bir ruh, fecir zamanında bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyazla, namazla müracaat edip arzı etmek, tevfik ve medet istemek ne kadar elzem ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri, tahammül için ne kadar lüzumlu bir noktaya istinar olduğu bedaheten anlaşılır. Ve zuhur zamanındaki o zaman, Gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı ve meşahilin tasdikinden muhakkak bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun tenefüse ihtiyaç vakti ve inamat ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. ruh beşer o tasdikten kurtulup o gafletten sıyrılıp o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp kayyumu vaki olan nün'im-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yakın nimetten sükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı rükû ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemali bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil. Asır vaktindeki o vakit hem yüz mevsimi hazinanesini ve ihtiyarlık haleti mahzunanesini ve ahir zaman mevsimi eli el andırır ve hatırlattırır. Hem yemin işlerin neticelenmesi zamanı, hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selamet ve hayırlı hizmet gibi ni'an-ı ilahiyenin bir yıkunu azim teşkil ettiği zamanı, hem o koca güneşin ufule meyletmesi işaretiyle insan bir misafir memur. Ve her şey geçici bir karar olduğunu ilan etmek zamanıdır. Şimdi ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ihsana karşı peressiş eden ve firaktan müteellim olan ruh insan kalkıp abdest alıp şu asır vaktinde ikindi namazını kılmak için kadi i baki ve kayyum-i dergah-ı semedaniyesine arz-i münacaat ederek zevalsiz ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek, izzet-i rububiyetine karşı zemilane-lükü'e gidip sermediyet-i uluhiyetine karşı mahviyetkarane secde ederek hakiki bir teselli, bir rahatı ruh bulup huzur-i kibriyasında kemer-veste-i ubudiyet olmak demek olan asır namazını kılmak ne kadar ulvi bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan anlar. Mahrip vaktindeki o zaman hem kışın başlamasından yaz ve yüz aleminin, nazenin ve güzel mahlukatının vedai hazinanesi içinde gurub etmesinin zamanını andırır. Hem insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firak-ı el imanı içinde ayrılıp kabre girmek zamanını hatırlatır. Hem dünyanın zelzile-i sekerat içinde vefatıyla bütün sekenesi başka alemleri göçmesi ve bu darı imtihan lambasının söndürülmesi zamanını andırır, hatırlatır ve zevalde gurub eden mahbublara terestiş edenleri şiddetle ikaz eder bir zamandır. İşte akşam namazı için böyle bir vakitte fıtratın bir cemali balkıya ainemüş teşek olan ruhu beşer, şu azim işleri yapan ve bu cesim alemleri çeviren, tebdil eden kadim ilmesel ''Ve baki ilahe zalim arş azametine yüzünü çevirip, bu fanilerin üstünde Allahu Ekber deyip, onlardan ellerini çekip, hizmet-i Mevla için el bağlayıp, daimi bakiyenin huzurunda kıyam edip, elhamdülillah demekle hususuz kemaline, misilsiz cemaline, nihayetsiz rahmetine karşı hamd-i sena edip, ''İyyâken âbudu ve iyâken esta'in, ancak sana kulluk eder.'' Ancak senden yardım isteriz demekle muinsiz rububiyetine, şeriksiz uluhiyetine, vezirsiz saltanatına karşı arz-ı ubudiyet ve istihan etmek. Hem nihayetsiz kibriyasına, hassiz kudretine ve acessiz izzetine karşı rükua gidip, bütün kainatla beraber zaaf ve azzini, fak ve zilletini izhar etmekle, subhana rabbiya lazim, büyük ve yüce olan Rabbimi her türlü noksandan tenzih ederim deyip, Rabbı azimini tesbih edip, hem zavalsiz cemali zatına, tagayyursuz sıfat-ı kutsiyesine, tebeddülsüz kemal-i sermediyetine karşı secde edip, Subhan-ı A'la, en yüce olan Rabbimi her türlü noksandan tenzih ederim. hayret ve mahviyet içinde terk-i ile muhabbet ve ubudiyetini ilan edip, hem bütün fanilere bedel bir cemil baki, bir rahim-i sermedi bulup demekle zavaldan münezzeh, kusurdan müberra Rabbi anasını takdis etmek. Sonra teşehürt edip, oturup bütün mahlukatın tahiyyat-i mübarekelerini ve salavat-ı tayyibelerini kendi hesabına, o cemil ile lemyezel ve celil-i layezale hediye edip ve Resul-i Ekrem'ine selam etmekle bir biatını tecdid, ...ve evamini ve itaatini izhar edip... ...ve imanını tecvid ile tenvir etmek için... ...şu tasrı kainatın... ...intizam-ı hakimanesini müşahede edip... ...Saniyü Zülcelal'in mahtaniyetine... şahadet etmek... ...hem... saltanat rububiyetin ...ve mübelli marziyatı... ...ve kitabı ı kainatın tercüman-ı olan... ...Muhammed-i Arabi ve selamın risâletine şehadet etmek demek... ...demek olan... Manit namazını kılmak, ne kadar latif, nazif bir vazife, ne kadar aziz, leziz bir hizmet, ne kadar hoş ve güzel bir ubudiyet, ne kadar ciddi bir hakikat ve bu fani misafirhanede bakiyane bir sohbet ve daimane bir saadet olduğunu anlamayan adam nasıl adam olabilir? Eşya vaktindeki o vakit gündüzün ufukta kalan baki asarı dahi bulup gece alemi kainatı kaplar mukallibun leyli vel nehar olan Kadir Zülcelal'in o beyaz sayfayı bu siyah sayfaya çevirmesindeki kasavifat Rabbaniyesiyle yazın müzeyyen yeşil sayfasını kışın barit beyaz sayfasına çevirmesindeki musakhiru şensi vel kamer olan Hakim Kemalin icraat-ı hatırlatır. Hem nürur zamanla ehl kuburun baki asarı dahi şu dünyadan kesilmesiyle bütün bütün başka aleme geçmesindeki halikü ı ve hayatın şuunat-ı andırır. Hem dar ve fani ve hakir dünyanın tamamen harap olup azim ile vefat edip, geniş ve baki ve azametli alem ahiretin intişafında halık arz ve semavatın tasarrufat-ı celaliyyesini ve tecelliyat-ı andırır, hatırlattırır bir zamandır. Hem şu kainatın malik ve mutasarrıf hakikisi, mabud ve bu hakikisi uzak olabilir ki, gece gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti, bir kitabın sayfaları gibi suhretle çevirir, yazar, bozar, değiştirir. Bütün bunlara hükmeder bir kadir mutlak olduğunu ispat eden bir vaziyettir. İşte nihayetsiz, aciz, zayıf, hem nihayetsiz fakir, muhtaç, hem nihayetsiz bir istiklal zulümatına dalmakta, hem nihayetsiz hadisat içinde çalkanmakta olan ruh beşer. Yatsı namazını kılmak için şu manadaki işada İbrahim Dari, ''Ben batıp gidenleri sevmem.'' deyip, ''Mabudun ennizel, mehbubu la der dergahına namazla iltica edip, ve alemde ve fani ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık istikbalde bir baki sermediği ile münacaat edip, bir parçacık bir sohbet-i birkaç dakikacık bir ömrü baki içinde dünyasına nur serpecek, istikbalini ışıklandıracak, mevcudatın ve ahbabının firak ve cevalinden meşet eden yaralarına merhem sürecek olan rahman Rahim'in iltifat rahmetini ve nur hidayetini görüp istemek, hem muhakkaten onu unutan ve gizlenen dünyayı o dahi unutup, dertlerini kalbin ağlamasıyla dergah rahmetle döküp, hem ne olur da olmaz, ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vaziteyi ubudiyetini yapıp, yevniye defter amelini istihatime ile bağlamak için salata kıyam etmek, yani bütün fani sevdiklerine bedel, bir mağbud ve mahbub-u dahinin ve bütün dilencilik ettiği acizlere bedel, bir kadir-i kerimin ve bütün titrediği muaruzlar, muzurların şerrinden kurtulmak için bir hafizi rahimin huzuruna çıkmak, hem Fatiha ile başlamak, yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nafız, fatir mahlukları medih ve minnettarlığa bedel, bir kamil mutlak ve ganiyi mutlak ve rahim Kerim olan Rabbül Alemini sana etmek hem İyyâken âbudu ancak sana kulluk ederiz hitabına terakki etmek yani küçüklüğü, hiçliği kimsesizliğiyle beraber ezel ve ebe sultanı olan Malik-i Yevmiddine intisabıyla şu kainatta nazdar bir misafir ve ehemmiyetli bir vazifedar makamına girip İyyâken âbudu ve İyyâken estaim ancak sana kulluk eder ancak senden yardım isteriz Demekle bütün mahlukat namına, kainatın cemaat kübrası ve cemiyet uzmasındaki ibadat ve isti'anatı ona takdim etmek, hem ihtinas-ı sırat-ı müstakim bizi doğru yola ilet. Demekle istikbal karanlığı içinde saadet-i ebediyeye giden nurani yolu olan sırat-ı müstakime hidayeti istemek. Hem şimdi yatmış nebata, hayvanat gibi gizlenmiş güneşler, kusyar yıldızlar, birer nefer misilli emrine musahhar ve bu misafirhanei i alemde birer lambası ve hizmetkârı olan Zat-ı ki kibriyasını düşünüp Allahu Ekber deyip rükya varmak. Hem bütün mahlukatın secde-i kübrasını düşünüp, yani şu gecede yatmış mahlukat gibi her senede, her asırdaki envay mevcuda, hatta arz, hatta dünya birer muntazam oldu. Belki birer muti nefer gibi vazifeyi i ubudiyet-i dünyeviyesinden emrikün feyekun ile terhis edildiği zaman yani alemi gayba gönderildiği vakit nihayet intizam ile zevalde gurup seccadesinde Allahu Ekber deyip secde ettikleri hem emrükün feykundan gelen bir sayha ihya ve ikaz ile yine baharda kısmen aynen kısmen mislen olup kıyam edip kemerbesteği, ismet i Mevla oldukları gibi, şu insancı onlara ikdaen, o kemalin, ı cemalin o rahim huzurunda, hayret âlûd bir muhabbet, beka âlûd bir mahviyyet, islet âlûd bir tezellül içinde, Allahu Ekber deyip, sücuda gitmek, yani bir nevi çıkmak demek olan, eşya namazını kılmak, ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar şirin, ne kadar yüksek. Ne kadar aziz ve leziz, ne kadar makul ve münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet, bir ciddi hakikat olduğunu elbette anladın. Demek şu beş vakit her biri birer inkilabı azimin işareti ve icraatı cemiyetin Rabbaniyenin emaratı ve inamatı tüm gel ilahyenin alamatı olduklarından borç ve zimmet olan farzlamazın o zamanlara taksisi nihayet hikmettir. Subhanakella ilme illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan bir alim ve hakimsin. Allahumussallii <Sessizlik> ve sallim ala men erseltahu mualliman li ibadike li yuallimhum ve müaddikan li kunuz ve tercumanan li ayati kitabik ve mir'atan li ubudiyyati li cemal ruqubiyyetik ve ala alihi ve sahbi ajma'in ve irhamna ve irhamil mu'minina minna amin bi rahmatike rahimin allahum kullana seni nasıl tanıyacaklarını ve sana nasıl kulluk edeceklerini öğretmek ve isimlerinin hazinelerini tarif etmek üzere kitab-ı kainatının ayetlerinin tercümanı ve ubudiyetiyle, senin cemal ubudiyetine bir ayna olarak gönderdiğinin zata onun bütün âl ve ashabına selat ve selam et. Bize ve erkek kadın bütün müminlere merhamet et. Amin. Rahmetinle Ey Erham